Ağabey Allah'tan Şeytan'ı rahim Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve Sahbiyamagin. Neshhedun la ilahe illallah wa la sharikala. Ve neshhedun an Seyedana Muhammedan abduhu ve Rasuluh. Şimdi Bilindiği gibi. E, insanoğlu yaratılmıştır. E, bunun varoluşundan beri yani bu aleme gönderiliş gaye ve sebebi sadece ve sadece tek olan Allah azze ve celle e, boyun eğilmesi, kulluk edilmesi içindir. Başka hiçbir şey için değil. Çünkü Allah azze ve celle "O makhalak tul cinne ve'l illa le buyuruyor. Yani insanları ve cinleri ben bana ibadet etsinler diye yarattım buyuran Allah Azze ve Celle insanın yaratılış gayesini burada ortaya koymuş oluyor ki hiçbir canlı hiçbir canlı bir gayesiz bu dünya gönderilmiş değildir. Ve ben bunu devamlı sohbetlerimde de söylerim. Yani, yani gayesiz hiçbir şey yoktur. Her şey bir gaye içerisinde yaratılmıştır. Şimdi kulluğun işte nasıl, ne şekilde gerçekleşmesi gerektiğini şöyle söyleyeyim, bunu insan kendi başına yapamaz, algılayamazdı. Ta ki Allah Azze ve Celle kendine ait, kendi seçmiş olduğu Rasullerini göndermiştir bunun için. O Rasuller ki Allah'ın elçileri dini hakkıyla anlamış, yaşamış ve etrafındakilerine de yine hakkıyla anlatmış ve aktarmıştır. Yani bu dünyadan ayrılmadan evvel her peygamberde olduğu gibi Resulullah Efendimiz de görevini ikmal ederek yani böyle müsterih bir kalple ayrılan şahıstır. O Allah Resulü ki sallallahu aleyhi ve sellem her peygamberde olduğu gibi o da kendi kavmine, ümmetine en güzel rehber, en güzel önder ve her şeyden öte en güzel örnek olmuştur. Şimdi bunun akabinde Allah Azze ve Celle dini İslam'ı, yani bu İslam dinini en son ikmal edilmiş şekliyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in önderliğinde bu dinin, yani şöyle söyleyeyim bu ümmetin sorumlu olduğu bir din olmuştur artık. Yani bizim sorumlu olduğumuz din, İslam dinidir. Şimdi, kurtulmak isteyen kim varsa, iman etmek isteyen kim varsa, veya, ümmet olma kaygısı taşıyan her fert, sorumlu olduğu bu dini öğrenip yaşama mecburiyetindedir. Yani insanlar, varoluşlarının gayesi olan, Kullu ancak bu şekilde if ifade edebilirler. Yani yerine getirebilirler. Aksi takdirde <gülüyor> yani dini öğrenmeden kulluk yapılamaz. Yani Allah'a kul, Resulüne ümmet olunamaz. E, şimdi biz de e, mutlak surette e, sorumlu olduğumuz bu dini anlamada, kavramada veya nasıl söyleyeyim, onu istenildiği gibi yaşamada ilk önce nelere dikkat etmeliyiz? Yani bunları neleri yapmalıyız? Ve bu konudaki dikkat edeceğimiz, asıl yani böyle işin menbaa, kaynağı olan özlü esaslar neler olmalıdır? Bunların üzerinde durup bu esasların aslında her ümmet, yani topluluk, cemaat, bunu gerçekten e, anlayabilse, düzgün anlaşılsa e, hiçbir sıkıntı kalmayacak. Onun için e, bu esasların gerçekten düzgün anlaşılması için e, her Müslümanın bir gayret göstermesi lazım. Şimdi bu dedik ki, bu esaslar e, neler olduğunu şöyle söyleyin. E, aslında buna girmeden önce, yani bunların izahlarına girmeden önce, e şunu bilmemiz gerekir ki işte hangi mevzu ve konu olursa olsun o mevzu ve konu ile alakalı e, bazı esas ve kaideler var. Yani bu kaideler e, var ki bunların yakalanması ve tespit edilmesiyle o mevzu veya da konuda birçok e, mesele halledilmiş sayılır. Aslında işin özü bazen yani insanlar bilgi edinmek için kitap okuyorlar ama fakat neticede gerçekten sağlıklı bir şekilde bir neticeye varamıyorlar. Neden? Bazı şeyleri bilmiyorlar. Eğer bunları bilseler aslında konuların, mevzuların bazı şeyleri halletme derecesinde anlaşılmış olur. Şimdi ister bir din olsun, bakın. Kardeşlerim ister bir din olsun, isterse herhangi bir sistem olsun. Şimdi din veya sistemin ayakta durmasını sağlayan, kendilerine has bazı böyle özlü esasları var değil mi? Yani, yani bu ne olursa olsun bu esaslar olmalı. İşte bunların tespit edilebilmesi, yani biz bunları yakalayabilirsek o din yotta neyse sistem hakkında birçok şey halletmiş sayılırız. Şimdi <gülüyor> bu amilleri yani o sistemi veya işte neyse din diyelim biz buna esaslarını bilmemiz açısından bazı dikkat etmemiz gereken hususları inşallah şöyle biraz açmaya çalışayım ben. O zaman dinimizi nasıl anlayacağımızı, nasıl öğreneceğimizi kavrayabiliriz. Şimdi ilk başta ben şöyle söyleyeyim. Yani biz dinimizi öğrenmek zorundayız değil mi? Yani biz kulluk yapmakta zorundayız. Bu kulluğumuzun nasıl yapılacağını, yaratılış gayemizi yahut da yaratılmamızın sebebini e, neler olduğunu bunları eğer biz bilirsek buna göre de hareket edersek e, bazı bu esaslardan ben size şöyle söyleyeyim açıklamaya çalışayım inşallah e, fazla dersi uzatmayın bıktırıcı olmasın inşallah her şeyden önce bakın kardeşlerim delil var ya delil hususu delille hareket edeceğiz ilk önce bizim şeyimiz bu yani delilsiz mesnesiz hiçbir zaman hiçbir zaman kim ne söylese söylesin itibar etmeyin. Çünkü e, bilmiyorum bir çünkü bugün çok sohbet ettiğim için size mi söyledim artık büyük ikinci oluyor sizde yahut da başka yerde mi o ayeti zikretmiştim. Yani şayet doğru söylüyorsanız kul hatu burhanakum kuntum doğru söylüyorsanız e, delillerinizi getirin. Ve öyle ki Allah Azze ve Celle bakın e, bazen e, şunu söyleyeyim sizlere e, ayetlerin halbuki çoğu insanlara bazı şeylere cevap veriyor. Fakat e, işte delille hareket etmeyi bilmediğimizden dolayı bilmediğimizden dolayı e, bu bize öğretilmediğinden sıkıntılarımız ortaya çıkıyor tek tek. Şimdi bu esas ve kaide. Yani dini öğrenmede en önde gelen bir kaidedir. Bakın delille hareket etmek, dinimizi öğrenmek için en belirleyici kaidedir. Burayı anladık değil mi inşallah? Çünkü, çünkü dini yaşamak isteyen, her mükeller yani dinle sorumlu olan herkes iyi olsun, kötü olsun ancak bir delil sayesinde öğrenebilir. Yani biz bu iyi midir, kötü müdür diyebilmemiz için bizim aklımıza, mantığımıza göre iyi veya kötü diyemeyiz. Yani din neye kötü demişse o kötüdür, neye de iyi demişse o iyidir. Yani bir değişik söylenişiyle. Allah neyi bize iyi gösterdiyse, neye iyi dedi, neye kötü dediyse o ancak delille sabit olabilir, öğrenilebilir. Şimdi hatta biz diyoruz işte bazen hak batıl kelimelerini de kullanıyoruz biz. Burada da yine biz deriz, deriz ki neyin hak, neyin batıl olduğunu gene delille tespit edeceğiz. Yani kafamıza göre değil. Bizim aklımıza yatıyor, yatmıyor'ya göre değil. İşte aynı şekilde iman meselesinde de diyebiliriz. Yani neyin iman, neyin küfür olduğunu değil mi? Yani iman nedir, küfür nedir bunu da delille tespit edeceğiz. Tevhid ve şirk konusunda yani birleme ve Allah'a ortak koşma konusunda da yine delil bizim için vazgeçilmez hareket etme kaynağımız olacak. Şimdi hepimiz e, bu dinle mükellefiz. Heh, bu dinle mükellefiz. Yani yahut da mükellefler olarak bir şeylere inanıyor. Yani bir şeyleri uygulamaya çalışıyoruz değil mi? Bunlara da işte biz ne diyoruz? Hepimiz tarikatçısı da, cemaatçısı da, Hangisine sorarsan sor. E ben size dedim ki dininiz nedir? Bu soruya ne cevap verirsiniz? İslam dersiniz. Yani dinim İslam. Aynı şeyi bende söylüyorum. Benim dinim de İslam. Yani bunu cemaatçısı da diyor. Benim dinim İslam diyor. O halde bunların İslamdan olduğunu, tamam mı? E, dinden olduğunu. Bir delil gösterme mecburiyetimiz var değil mi? Şimdi aksi insan inandığına veyahut da uyguladığına yaptıklarına bir delil bulamamış onun doğruluğu veya eğril hakkında bir bilgi edinememiş ise o sadece ve sadece kardeşlerim kesinlikle körü körüne hareket eden zanna tabi olan birisi olmaktan öteye geçemez. Şimdi aslında Rabbimiz olan Allah azze ve celle körü körüne hareket etmekten, bilmediğimiz bir şeyin ardına düşmekten ve zanni böyle yani zannım galip geldi benim zannıma göre e, diyerek böyle bir şeyin peşine tabi olupmaktan bizleri kesinlikle şiddetle men etmiştir. Şimdi bilmediğin bir şeyin ardına düşme buyuran Allah Azze ve Celle burada ne diyor biliyor musunuz? Zira diyor çünkü Allah hani bilmediğin bir şeyin peşine düşme. Zira kulak, göz ve kalp bunların hepsi de ondan mesuldür. Şimdi evet ses geliyor değil mi? Tamam elhamdülillah. Şimdi Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez. Başka bir ayeti celilede de Allah Azze ve Celle, Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri, delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez. Şimdi Abu radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, e, Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden e, buyurdular ki, sizleri zandan sakındır, sizleri diyor zandan sakındırırım. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun, e, o da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet etti bize buyurdu ki, Rasulullah efendimiz kim bizim yani şu işimizde, yani dinimizde, ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse, çıkartırsa yani, o kendisinden red olunacaktır diyor. Şimdi başka bir rivayetinde de Resulullah aleyhissalatu Vesselam, her kim bizim emrimize uymayan bir iş yaparsa, o iş reddolunur. Şimdi, <gülüyor> zikrettiğimiz bu iki eş anlamlı Ayet ve hadislerle bakın, İslam'da delilsiz, körü körüne hareket etmenin yasak olduğunu, dolayısıyla din adına inanılan ve uygulanan her şeyin muhakkak ki bir delili olmasını Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla da sünneti seniyesinde geliyor. Şimdi bu ayet ve hadisleri göz önünde bulundurarak şimdi bu esas ve kaydeye tabi olması gerekiyor. Yani kimse kardeşlerim körü körüne hareketten yani bilinme, bilinmeyen bir işin ardına düşmekten ve zanla tabi olmaktan e, uzak durması gerekiyor. Yani sözün kısası Şöyle söyleyeyim, burada benim anlatmaya çalıştığım, yani bu esas, yani delille hareket etme esası, bir mükellef için ele alınması gereken ilk esas ve kaydedir. Şimdi bu konuda bilinmesi gereken ikinci esası da şöyle söyleyeyim, şer'i delilleri, yani bizim bunlar İslam'dan mıdır, değil midir diye, bu şer'i delillerin tespiti esastır. Şimdi birinci şeyimiz neymiş? Yazar mısınız? Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor mu? Kontrol edeyim ben inşallah. Birinci husus. Evet. Nereye gitti yazı? Ben de göremiyorum. Bir dakika. Ha. Delillerle hareket etmek değil mi? E, i̇kinci hususta da şer'i delillerin tespiti hususu. Şimdi burada e, bu ikinci esas yine birinci esas da olduğu gibi dini anlamada ve kavramada önemli bir esastır. Çünkü yani şimdi bazı şeyler söyleniyor. Hadis olsun vesaire. E, bunun yerini tespit etmemiz lazım. Yani tespit edilmeden herhangi bir sözü biz alamayız. Şimdi biz dinimizde mükellef olan bir fert olarak e, şeriata ait olan delilleri e, tespit edemez veya edememiş isek Yani o zaman ne oluyor biliyor musunuz e, Dengesiz bir inancımız Ve dengesiz bir uygulamamız Başka bir şey olmaz Yani körü körüne peşine takılıyoruz İşte diyoruz ki <gülüyor> Maalesef e, işte, e, şu hususta Mesela ister cemaat olsun tarikat olsun Hani diyoruz ya orada, şöyle şöyle diyor, ben de kabul ettim diyor. Yani buna bir delil var mı Allah için? Hani birinci sohbetimizde dedik ya, yani sormak lazım. Yahu den, denmesi lazım. Ey şeyh, yani şeyh olduğunu söyleyen zat, sen bunu hangi Kur'an'ın ayetinden, Resulullah'ın sünnetinden, getirdin de bunu böyle yapıyorsun değil mi bunu sormak lazım bunun cevabını almak lazım çünkü Allah azze ve celle Kur'an'da ne buyur fes'elu min ehlil zikir in kuntum la ta'lemun yani siz diyoruz zikir ehlinden sorun yani bilenden sorun şayet bilmiyorsanız diyor allah Teala başka ayetinde bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu Nasıl gölgeyle sıcaklık bir değilse, ölüyle diri bir değilse ayette geldiği gibi. Yani biz gerçekten görenle görmeyen bir olmadığı gibi bunu sormamız lazım. Ben göremiyorum, anlamamışım, algılayamamışım. Ben dinimi yaşayacağım. Rabbim'in hoşnutluğunu kazanmak, Rasul'le ümmet olmak için ben bu soruyu sormam lazım. Cevabını almalıyım. Onun için bu konuda yani ikinci esasımız kesinlikle şer'i delil sunan kim olursa olsun bunun tespit edilmesi lazım. Yani nerede geçiyor? Hangi kitapta? Değil mi? Bunlar tespit edilmesi lazım. Şimdi maalesef bazen şunu söyleyeyim. Bizim ölçümüz Kuran ve Sünnet'tir, başka hiçbir şey değildir. Şimdi doğrular ve eğriler bu Kuran ve Sünnetle anlaşılır. Yani bizim bir nevi mihenk taşımızdır. Ben bunu bazı sohbetlerimde diyorum yolda giderken, yolda giderken bir altın bulsak, o altının kaç ayar olduğunu, değil mi? Bunları biz hemen diyemeyiz de işte, şu ayar altın diyemeyiz. Onun için o işten anlayan sarrafa götürüyoruz. Sarrafta bir mihenk taşı var. Onun işte suyu var. Döküyor, sürtüyor oraya. Onun kaç ayar altın olduğunu sağlıklı bir şekilde o cevap veriyor. 14 ayar, 18 ayar neyse. Şimdi dinimizin ölçüsü de başta söylediğim gibi... Kur'an ve sünnettir. Başka bir şey değil. Onun için e, kitaplar ve rasuller e, tabirini e, biz dikkat etmemiz lazım. Kur'an devamlı surette bizi bu iki şeye yönlendiriyor. Şimdi hangi devri açarsanız açın. O devirde de yani İslam dini ortak adı budur zaten. Ta Hazreti Adem aleyhisselam'dan günümüze kadar ortak ismi İslam'dır. Şimdi bakın ben hafızamda kalan Kur'an'da Allah azze ve celle hani innet dinu İslam diyor. Allah katında din İslam'dır diyor. Başka bir ayette Bakara suresinde eee "ve men yetegi'l-islamu dinen falan yokbele min ve hu felahirettenel hasirin" diyor Allah azze ve celle. Yani "ve men kim ki isterse arzu ederse şeymayı yaptah kim ki arzu arzu ederse isterse gayre İslami dinen yani İslam dininden başka bir şey arzu ederse, falan yok belemin ondan o kabul edilmeyecektir asla diyor ve falan yok belemin yani ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarara uğrayanlardan olacaktır. Onun için Allah katında devamlı Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar Allah dininin ismi İslam'dır ve bunu da Allahu Teala kitapları ve rasulleriyle bize bildirmiştir. Şimdi belki duymuşsunuzdur. Duydunuz mu bilmiyorum. İşte La İlahe İllallah Nuh Resulullah Bazen La İlahe illallah İsa Resulullah Bazen La İlahe İllallah Musa Resulullah İşte en son ikmal edilmiş şekliyle de En son bizim kelime-i tevhidimiz olan La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah şeklinde e, tekamül etmiştir. Yani tamamlanmıştır. Şimdi netice olarak Allah ve Resulü yani kitap ve sünnet, Kur'an ve sünnet dediğimiz tabirleriyle devamlı böyle ikili bir e, kaynak zikrediliyor. Devamlı surette. Allah ve Resulü. Değil mi bakın. Devamlı Kur'an'da Allah'a ve Resulüne itaat etmek, Allah'a Allah ve Resulüne isyan etmek kim ki Allah'a ve Resulüne itaat ederse, devamlı surette ikisi birlikte geliyor. Evet, bunlar aynı neye benziyor? Et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmayan iki unsurdur. Yani ne sünnetsiz bir kitap anlayışı ne de kitapsız böyle Kur'ansız bir sünnet anlayışı mümkün değildir. Şimdi bazıları çıkıyorlar işte Kur'an bize yeter diyorlar, sünneti terk ediyorlar. Onu inkar ediyorlar. Yani bu hal üzere oluyorlar. Şimdi şeri delillerin tespiti konusunda aslında söylenmesi gereken tek söz şöyle kim ki sıhhatli bir din yaşamak istiyor ise veyahut da kim ki hakkıyla iman etmek istiyor ise veyahutta da kim ki gerçekten kurtuluş istiyorsa bu iki esası kendine rehber edinme mecburiyetindedir. Bu konudaki yani e, deliller e, Kur'an'ın ifadesiyle Nisa suresinde, Bakara suresinde, Ahzab suresinde Allah azze ve celle müteaddit böyle ayeti celilelerde zikretmiştir. Şimdi ve Allahu aleykel kitabe vel Allah diyor sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve ahir, şey ilahir ayette, e, ve bununla diyor, sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Nitekim size diyor Allah, kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi Size talim ettiren bir Rasul gönderdik. Başka ahsap suresinde de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Sizin evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah latiftir, habirdir. Şimdi bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere gerçekten Allah Azze ve Celle yani burada hikmetten bahsediyor. Yani Allah'ın kitabı malum. Ve anzal anzal Allah عليك الكتاب والحكمة. Yani Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Demek ki Kur'an gibi hikmette inen bir şey. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum buraya inşallah. Dikkat edin. Şimdi indirilen burada hem Kur'an yani kitap hem de hikmet. Yani öğretilen kitap ve hikmet. Diğer ayette de okutulan kitap ve hikmet. Şimdi ibareleri bize ayet gayet açık bir şekilde bakın şöyle demek istiyorum. Sorumlu olduğumuz bu din var ya, İslam dini, indirilen, okutulan, öğretilen iki kaynak kitap ve hikmettir. Yani bu sorumlu olduğumuz dinimiz İslam dinimiz indirilen okutulan öğretilen bakın üç ayette de böyle birinde indirilen diğerinde okutulan diğerinde öğretilen iki kaynak iki kaynağı işaret ediyor kitap ve hikmettir yine aynı şekilde Allah Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman yani ahsap suresinde geçiyordu bu davet olunduğunuzda Allah'a ve Resulüne icabet edin. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin, savaşın. Eğer bir konuda niza ederseniz ve in tenazagtun fi şeyin, farudduhu illallah ve Bir Bir hakkında eğer münazara ederseniz, birbirinizle niza ederseniz, burada ne yapın diyor Allah? Ve in tenazagtun fi şeyin, farudduhu illallah ve rasul. Allah'a ve rasulüne götürün. Allah'a götürmek onun kitabıdır. Rasulüne götürmek onun sünneti seniyesidir, sahih sünnetidir. Onun içindir ki, ayetin devamlı, e, itaat iki kaynağı zikrediyor burada. Şimdi İslami hükümler iki kaynakta zikredilir. Devamlı surette. Evet, ve buradaki, yani bu ayette davet edildiğimiz yer bizim, yine iki kaynağı. Haramlar hep iki kaynağı. Yani niza anında bile, çekişmemiz anında bile, ya şu şöyleydi, bu böyleydi dediğimiz anda bile, meselenin çözümü için kaynağa bizi, yani gitmemizi allah Teala istiyor. Yani kısacası, yani burada zikredemediğimiz, e, İslami her türlü meselenin e, kaynağı, izahı ve halli iki kaynakta zikredilmiştir e, bu konuda e, Kur'an'dan e, hariç yani sünnette gelen hadislerde gelen yani Kur'an'a ve sünnete yönlendiren e, birçok hadisler mevcuttur çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, şöyle buyuruyor dikkat edin diyor bana Kur'an ve bir de beraberinde misli verildi Şimdi Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan e, Resulullah aleyhissalatu vesselam e, şöyle buyurdu. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkıca sarıldığınız müddetçe dalalete düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Resulullah yine e, sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle buyuruyor. Size sarıldığımız müddetçe asla sapıtmayacağımız iki şey bıraktım biri Allah'ın kitabı, diğeri de peygamberin sünneti. Şimdi zikredilen bu hadis-i şerifler 4 sahabiden geliyor. İbni Abbas'tan, işte Muhammed bin Nasr el Merzevi'den. Onu Hakim Müstedrek'te, Beyhaki Sünen'de, İbni Hazım Ahkam'da, İbni Abdilber Beyanul Elim'de vesaire. Ebu Hureyre'de Daru Kutni'de vesairelerinde. Yani bu kaynakları isterseniz e, inşallah sizlere ee, verebilirim tek tek yani bizim burada şey yazım mı geldi başkasına yok tamam şimdi burada zikret zikredilen hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi yine aynı şekilde yani iki kaynaktan bahsediliyor o halde şimdi edille-i dediğimiz bu iki esas bakın Şimdi bazıları edille-i kaçtır denilince ne deniyor? Siz kaç diyorsunuz? Edille-i kaç diye söylüyorsunuz, söylüyordunuz? Dört. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukua diyordunuz değil mi? Heh. Yani bu söyleniyordu. Halbuki Kuran'ın Kur bize göstermiş olduğu Resulullah'ın sünnetinde edille-i İki oldu, apaçık ortada, değil mi? Buru anlaşıldı mı inşallah? Yani e, delil olarak edille deliller demek. Zaten şeriiye, şeriatın ya, şer yani İslam'ın e, delilleri ikidir. O da Allahu Teala'nın kitabı, Rasulün sünnetidir. Onun işte bunun için din adına başka hiçbir ölçünün kabul. Edilmemesi gerekiyor Artık bunları duyduktan sonra Tamam onlara geliriz Onlar ayrı <gülüyor> İnşallah oldu mu <gülüyor> Yani Din madem birinci derste Olduğu söylediğimiz gibi Madem Allah Azze ve Celle Kur'an'da beyan etti Bugün size dininizi tamamladım Tamamlanmış Bir dinin hiçbir Eksiği yoktur bunu söyleyen Allah azze ve celle'dir. Onun kaynağını bizzat Allahu Teala kitabı mubininde açıklıyor. Resulullah sallallahu sünneti seniyesinde buna devamlı işaret ediliyor. İslam'ın kaynağı malum. Evet, onun içindir ki bizlerin yani hangi kaynaktan, membadan su içeceğimizi, nereden besleneceğimizi iyi tespit etmemiz dini anlamamız için Bizim en güzel e, müracaat edeceğimiz delille hareket etmekten sonra bu konuya da vakıf olmamız lazım. Yani biz kısacası, yani son olarak şunu söyleyeyim, sağlıklı bir din yaşamak için öğrenilmesi gereken esas neyse, kaide neyse bunu kitap sünnetle konuş, konuşturmak zorundayız. Bu da ancak bu şekilde olur. Şimdi burada kaç dakika oldu bilmiyorum bir dakika. Evet daha devam edebiliriz inşallah. Bende 33 dakika olmuş ama o tamam fark etmez bir iki dakika. Ee, i̇nşallah e, kardeşim orada bir saat olunca e, burayı e, şey yaparsak dersi nihayet edersek 5-6 Be dakikada geçebilir. E, siz uyarırsanız beni. Ben yazılarınızı okuyorum. Devam bakıyorum inşallah. Sorularınızı da hazırlarsınız. Şimdi kitabı ve sünneti konuşturma hususunda ise şimdi e, burada şunu yapalım inşallah. E, bu konu çok hassasiyetle üzerinde durulması gerekiyor. Yani bu Kur'an ve sünnet nasıl konuşturulacak? Değil mi? Heh. Şimdi Bir şey mi yazayım? Soracağım. Bir dakika dur. Heh. Çok uzun yazıyorsunuz herhalde. Ben dedim herhalde. Öyle mi? Devamlı kalem yazıyor da ben de bekliyorum. Allah-u Ekber. Neyse. Hayırlısı. Subhanallah. E ben de yazıyor gözüküyordu. Neyse olsun. Önemli değil. Bazen demek ki programlarda da sıkıntı olabiliyor. Şimdi nasıl delille hareket etmek işte. E, diğeri birincisi delille hareket etmek. Değil mi? İkincisi Sıra sıra gidelim inşallah. İkincisine ne dedik? Hatırlamadınız mı? Durun bakalım işte. Birincisi. Ha, deliller tesmi. Ben de niye bu yazı kaymıyor kendili? Neyse, hayırlısı bakalım. tespitini yaptık. Şimdi, üçüncü, tespit, evet. Şimdi, e, Kur'an ve sünneti, yani, Kur'an'ı biz, sünnetle nasıl konuşturacağız? Hani hep diyoruz ya, Allah Resulü müfessirdir, en güzel müfessirdir. Yani, Kur'an'da, anlaşılmayan bir konu hakkında, sahabeden gelen, e, uygulamada hata edenler bunu anlamamışlar. Resulullah Efendimiz'e arz etmişler. Resulullah Efendimiz'e arz ettikler zaman Allah Resulü onlara işin doğrusunu e, kendisi bizzat öğretmiştir. Evet. Yani biz burada şimdi e, bu iki esası söyledikten sonra e, bu kitabı yani Allah'ın kitabını kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Sünnetle konuşturma husus da çok önemli. Yoksa aksi takdirde e, gerçekten bazı birçok böyle çarpıklıklar oluyor. E, müşkilatın aslında çıkış merci oluyor. Şimdi bu iki şeye rüy rüyayet edilmediği için e, bundan kaynaklanıyor. Şimdi öyleyse kitabı sünnetle konuşturma, düzgün anlaşılması gerekir. Şimdi herkes diyebilir ki çıkar, hani ehli sünnettim ben diyordu ya, aynı onun gibi çıkar. Biz der ki, Allah'ın kitabını sünnetle konuşturacağız. Bunu herkes iddia edebilir. Değil mi? Şimdi esasında, istenildiği şekliyle anlaşılmasına Yardımcı olmak için birkaç böyle misal inşallah verelim. Bu daha faydalı olur. Akılda daha kalıcı olur. Şimdi Evet. Evet. Tamam. Şimdi birinci ve ikinci esas da Kur'an ve sünnetten olması gerektiğini, bu kayde veyahut da işte neyse esas olarak anlatan ayetler ve hadisler nerede değil mi? Şimdi Sübhanallah. Şimdi bu esas ve kaydeyi ortaya koyan deliller aslında Kur'an'da beyan olunuyor. Yahut da işte Resulullah Efendimiz'in sünneti seniyesinde Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki şöyle buyuruyor sana da yani bu zikri yani sünneti indirdik ki diyor insanlara kendilerine indirilen Kur'an'ı beyan edesin. Bakın gördünüz mü? Bu Kur'an'ı beyan etmek kimin şeyiymiş? Resulullah'ın Resulullah'ın beyanı olacak. Onun açıklaması olacak. Şimdi Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Ee, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in şöyle buyurduğunu söyle: Ey insanlar! Size iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı diğeri de benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın. Onu sünnetimle konuşturun. Demek ki biz Kur'an'ı zorlaştırmayız. Hatta ki, bak neyse o hadisi sonra zikredelim inşallah. Şimdi bu zikredilen bu deliller, Kitabı Sünnetle Konuşturma Esasına açıkça beyan eden delillerdir. Yani burada açıklanması gereken yeni bir açıklama ihtiyaç yok zaten. Beyan ediliyor. Bununla beraber Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında e göz önünde bulunduracak olursak bizler onun yaşantısı olarak gerek sözleri gerek takrirleri hani diyoruz ya Resulullah Efendimiz sünnet işte üçe ayrılıyor kavli, fiili ve takriri sünneti diyoruz ya sünnet açısından gerek kavli olsun, gerek fiili, gerekse takriri sünneti olsun. E, bu manaya gelen sünneti, seniyyesi, Kur'an'ın bir nevi tefsiri, bir nevi izahı, e, bir nevi de beyanı mahiyetinde oluyor. Yüce Rabbimiz kitabında namaz kılmamızı emrediyor. Lakin bakın burada e, birinci derste yine söylemiştik, nasıl ne şekilde olacağını beyan etmiyor. Aynı şekilde zekat vermemizi emrediyor. Bunun hangi malda ne kadar veya e, zekat verilmesi için nisap miktarı ne kadar olmalıdır? Bunu Kur'an'ı izah etmez. Kur'an'da bu yok. Kur'an'ı bazıları her şey diyor işte şu şekildedir diyor. Ansiklopedik bir şey olarak düşünüyorlar. Halbuki Kur'an'da işin esasını özünü söyler. Teferratı'nın nebisi aleyhissalatu vesselam açıklar. İşte yol bulabilenlere hac yapmalarını emreder, gücü yetenlere. E, fakat hac e, menasiklerini, yani ne neyin nerede nasıl yapılacağını, işte tavafı nasıl olacağını, hani tavaftan bahseder ama tavafın kaç kere yapılacağını, bunları zikretmez Kur'an. Oruç tutarız, e, tutulmasını emrediyor Kur'an. Fakat bununla alakalı ayrıntı, bilgi zikretmez. Yani izahı, beyanı, e, tefsiri muhakkak ki sünnete bırakılmış. Ve bu konuda sadece onun salahı sahibi olduğu açıkça beyan edilmiştir. Sözün özü, Allah'ın kitabı, Kur'an muhakkak ki Rasulünün sünnetiyle yani e, hadisi sahih hadisleriyle tefsir edilme mecburiyetindedir. Ayrıca yine herkesin bilmesi gereken bir husus var ki e, bu konuda ne kadar fasih bir Arapça bilme gibi bir imtiyaz e, ne de sahabe olma gibi bir imtiyaz Kur'an'ın tefsir edilmeye ihtiyacı olan yönünü anlamaya yeterli değildir. Zaten sahabeler de anlamıyordu. Adam okumuş, 3-5 sene bir yerlerde Arapça okumuş, kalkıyor. Kur'an yok efendim şu şöyleydi, bu böyleydi. Halbuki Arap olan o kavim, o topluluk, çünkü anlamadığı yerler çıkıyordu. Yani ana dilinin Arapça olması hasebiyle, halbuki hepsini anlaması lazımdı. Demek ki anlamadığı yerlerini Allah Resulü'ne getiriyorlar, arz ediyorlardı. Şimdi ben mesela bu şey vardı, Adi bin Hatem'di herhalde. Allah beni, yani aklım bana eğer hainli getmiyorsa beni aldatmıyorsa, yanıltmıyorsa Adi bin Hatem'di. E şimdi bu Bakara suresinde bu oruçla ilgili bir mesele var orada işte yiyiniz içiniz hatta ta ki fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden ayrıl edilinceye kadar kısmı. Şimdi ayeti kerimenin böyle zahiren bakıldığı zaman değil mi İfade ettiği şekilde hani normalde e, siz de ben de aynı böyle anlıyoruz. Gideceğiz biz siyah iplik alacağız, bir de beyaz iplik alacağız. Ondan sonra bunu test edeceğiz ayete göre. Halbuki Adi bin Hatem de yanlış hatırlamıyorsam o sahabeydi öyle olması lazım. Allah ondan razı olsun. E böyle bizim gibi işte bir siyah iplik bir beyaz iplik almış yanına bırakmış. Bu vaktini tespit etmek için yani ta ki o vakte kadar iyi içecek ya. Ve bunda da hata etmiştir. Yani bunu tespit edememiş. Şimdi sahabenin burada anladığı manada olmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tefsir ettiği açıktır. Yani düzeltiyor onu. Ki o da siyah iplikle beyaz iplikten kasıt gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığı olduğunu peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Şimdi Enam suresinde İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, işte onlar gerçek emniyete nail olanlardır. Şimdi burada yine aynı şekilde sahabe, e, buradaki zulmün umum manasını göz önüne bulundurarak çok korkmuş, tamam mı? Oysa ki aslında ayette geçen anlatılan zulümden kastın şirk olduğu, Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam tarafından izah edilmiştir. Şimdi gerek bu, bu iki misal olduğu gibi, gerekse bunda burada mesela zikrini edemediğimiz daha birçoğu Kur'an-ı Kerim'de de örnekler var. E, kitabı anlamada muhakkak ki e, peygamberi bir izah ve tefsire ihtiyaç artık kaçınılmazdır. Yani Allah Resulü'nden daha güzel e, müfessir mi olacak ki, ondan daha güzel açıklayacak kişi mi olacak? Bu dinin peygamberi ve hatemun nebiyyi olan Allah Resulü'dür, e, en güzel müfessir odur, onun sözlerine itibar etmek zorundayız. Allah'ın dini olan İslam'ı yani istenildiği şekilde yaşamış ancak o şekilde olabiliriz. İşte Rabbimizden e, Niyaz'ım e, ben hakikaten e, dini anlamada dini anlamada veyahut da anlatmaya çalıştığım bu hususta bu üç esası kesinlikle her Müslümanın her Müslümanın takip etmesi gerektiğine iman ediyorum, inanıyorum. E, bu üç esası eğer takip ederse kişiler mutlak surette Birçok e, sorunun hal e, çözümünü bulmuş olur. Yani Rabbim bizlere inşallah e, Kur'an'ı ve sünneti ön plana çıkartmayı her zaman için yani baktığımızda şöyle söyleyeyim e, delil açısından ilk önce delilsiz hareket etmeyeceğiz kardeşlerim. Yani konuyu toparlayacak olursak. Birincisi delilsiz hareket etmeyeceğiz. E, kim ne söylese, söylesin delilini getirecek. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bu biraz da ihtilafa düşenler hakkında ayrılığa düşenler hakkında Allah Azze ve Celle'nin çok muazzam, manidar hatta bu konuya belki de hani şık diye oturacak bir ayeti celilesi. Allahu Teala buyuruyor ki وَلَا تَكُونُوا <tikine> kel الذين teferruku vehtelafu ve la tekunu olmayınız diyor Allah azze ve celle nehy bizi bundan yasaklıyor olmayınız ve la tekun olmayınız kel şu kimseler gibi olmayınız bakın onlar ne yapıyorlar ve la tekunu kel ayrılığa düşüyorlar vehtelafu ihtilafa düşüyorlar yani ihtilafa düşenler ve ayrılığa düşenler gibi Olmayınız diyor Allah Neden sonra Artık diyor Deliller Geldikten sonra siz Ayrılığa düşenler Ve ihtilafa düşenler gibi Olmayınız Onun için Kardeşlerim birincisi Biz burada dikkat Etmemiz gereken delilsiz Hareket etmemek bu delilin yani şeyi Kur'an ve sünnet olduğunu, şer'i delilimizin Kur'an ve sünnet olduğunu, bütün meselelerimizi Kur'an'a ve sünnete arz etmekle ancak e, birinci bölümde dediğim gibi mutlu olabiliriz ve dinimizi öğrenebiliriz. E, bir de Allah'ın kitabını indiği kanaatlerle değil, şahsi görüşlerle değil, benim işte buradan anladığım, çıkarttığım şekliyle değil de bizzat bu dinin mübelliği, müfessiri olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle konuşturmak zorundayız. Ancak o zaman gerçekten çoğu şeyimizin müşkilatımızı halletmiş oluruz. Allah'a şükürler olsun ki İnşallah ben burada sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir, e, faydalı olabilmişimdir. E, i̇nşallah bu şekilde hareket edilirse e, çoğu meselelerinde hallolacağı e, kanaatindeyim. E, evet, subhanekallâhumme ve bihamdü geşhedün la ilâhe illâhîn ente ve bilek. Evet, sorunuz varsa inşallah Allahümme amin. Allah Rabbim hepimizden razı olsun. Ee, sorunuz varsa alabilirim. Ee, yani bu konuda benim anlatamadığım, izah edemediğim yahut da e, kapallı kalan bir durum varsa e, söyle, sorarsanız tekrar e, izah etmeye gayret ederim. Tamam, elhamdülillah. Öyle mi? Elhamdülillah. Ne güzel bir söz söylediniz. Evet. Her şey temizlenmiş. Allah razı olsun. Şükür, şükür Rabbim. Elhamdülillah. Rabbim size anlamada inşallah daha da e, iyilikleri ihsan eylesin. Evet. evet. Allah maâmin. İnşallah.